Evde başörtüsüz durabilir miyiz demişler hocam. Evet, e, bu hakikaten önemli bir soru. E, çünkü şöyle deniliyor, e, efendim e, evde melekler var, e, meleklerin olduğu ortamda başörtülü olmamız gerekir diye bir e, inanış yayılıyor. Halbuki e, bir kadın evinde yalnız başına olduğu zaman veya e, kocası gibi, çocukları gibi, torunları gibi kendisine... E, efendim e, mahrem olan kişiler onlar evde bulunduğu zaman onların yanında baş açık olabilir. Yani e, örtünmek meleklere göre değil, örtünme e, bize e, haram olan kişilere göredir. Yani onları biz nazarı itibara alırız. Fakat e, bazı anlayışlarda e, deniliyor ki efendim evde melekler var. Hatta mesela e, yatarken bile ee, başına bir tülbent bağlıyor ya da eşarp bağlamanın zaruri olduğuna inanıyor. Hani kendiliğinden bağlarsa sorun hı, değil. Hı. Ama zarurettir. Her zaman başımız kapalı olmak gerekir. Veya her, herhangi bir e, şey tarafından e, kuruluş tarafından ya da bir meşrep tarafından e, illaki başınız kapalı olması gerekir. E, Allah'a karşı utanmanız lazım. Veya melekler evde var gibi bir zorunluluk yayılıyorsa bu da doğru değil.